Alp Ula Gaylı Spor Alp Alp Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. abi. Evet Dünya Kupası ardından da bir şey herhalde konuşmak doğru olabilir. Bir de e, Fransa turu değil mi? Bizim evet turu anla. devam ediyor. Hmm. Evet. Benim de ahtapotum büyüdü. Geçen pazartesiden beri tahminler yapmaya Aman başladım. Benim de ahtapotum büyüdü falan deyince <gülüyor> irkiltiyorsun insanı abi. O ne demek? Aldın ya, mı şekilde, hakikaten ahtapot? Ya, aldım işte tahmin yapsın diye. Şeyde e, sayısal anlatacağız. Sen hafif söylüyorsun ama e, Türk basınında ciddi ağır bir tartışma ve kavga gürültü oldu bu yüzden. Hürriyet kendi ahtapotunu bulunca ve diğer gazetelerde gelip o ahtapot çekince kimin kimden haber çaldığına dair e, zaten orijinali Türkiye'de olmasa da bir böyle itişip kakışıldı fena halde. Öyle yani bak, bak, ne kadar... Oradan tüp basını karıştırdı hayvan cihaz. Yarın bir hele çıkmasın o sayısal. Bir beş falan çıkmasın. Pazar akşamı masada böyle evet, meze salata. olarak. <gülüyor> Peki şimdi... E, ne oldu? Önce Dünya Kupası'nı bir... E, hafifçe Yarın gelen... çok kısa değinelim. Pazartesi Hı. final sonrası konuşmuştuk biraz. Hı -hı. Şey, e, şeyler hoşuma gitti benim tabii. Hani bu karşılamalar... Sadece... Yani 32 ülke katıldı buraya sadece ama bir ülke değil birçok ülke ülkesinde hani şampiyonmuş gibi karşılandı neredeyse yani İspanya'yinkini tabi doğal karşılıyoruz sadece pazar akşamı değil neredeyse 24 saat süren ülke çapında bir kutlamaya girişti İspanyollar. Ee, yalnız orada da tabi ilginç bir şey var onu da sormak istiyorum mesela şimdi bu İspanya takımında bile bildiğim kadarıyla 7 Katalan oyuncu var. Onlar İspanya, İspanyolların başarısını mı kutluyorlar? Kendilerine sorulduğu zaman biz İspanyoluz mu diyorlar? Katalanımız mı? Çünkü daha, şeyden Dünya Kupası'ndan bir gün mü iki gün önce mi ne? Bir milyon kişinin Barcelona'da katıldı. Katalanlara özellik hatta ayrılmayı da içeren müthiş bir yürüyüş de vardı. Burada ne kim kimdir ne neyi savunuyor? Evet, e, İspanya'da anayasası 78 tarihli galiba şu an yürüttüğü olan yasa e, demek ki demokrasi geçişinden iki yıl sonra yapılmış e, İspanya'da işte otonomik hastanenin bir sürü e, özel böl bölgeye giriyor İspanyayı yani bir türlü federal yapı altında hani evet. zaman zaman Türkiye'de tartışması oluyor federal değil falan filan diye benzer bir şey yani Türkiye'nin çok e, Türkiye'den çok farklı idari yapı bu bakımdan öyle diyelim. Ee, ama bu bilgilerin bir kısmında şey e, e, kendilerini ulus olarak İspanyol gibi tanımlamıyorlar, e, farklı bir ulustan olduklarını söylüyorlar. İşte Katalanlar, Basklar, bir de e, Galisyalılar. Hani dilleri de farklı onlara göre ve hani farklı da hakikaten Baskça zaten tamamen e, Avrupa dillerine uymayan garip bir dil. E, e mesela bu son bir iki yılda Katalanların özellik konusundaki şeyi e, bulundukları noktayı daha da ilerletme çabasında onu görüyoruz. Bunun ele başarılığını yapanlardan biri de eski Barcelona Başkanı e, Laporta. Yani Haziran ayında başkanlığı devretti, e, bıraktı. Ama e, Barcelona'daki 7 yıllık başarılı dönemi şimdi o siyasete tahvil etmek istiyor. Öyle bir çabası var mesela. Hmm. Hani ciddi ciddi Katalonya ayrı bir ülke yapma Eşin'de belki de. Öyle bir siyasi tabii. yani Katalonya'nın başkanı e, özel bölgenin, önce uzak bölgenin başkanı olmak sonra da e, yeni bir ülkenin başkanı olmak <gülüyor> istiyor belki de. Böyle bir çaba yani o hatta o yöne eleştiri vardı yani işte sporu siyasete bulaştırma vardı da klasik şey. Evet. E oradaki edindiği itibarı şeyi e, siyasete kullanmak istiyor. Şimdi ve bu yüzden ayrıldı Barsun'un başkanlığından. Yeni bir başkanı var şimdi Barsun'un. E, İspanon'un ilk akımında da tabii Birçok bölgeden oyuncu var El País gazetesi ya Pazartı ya Salı günü koymuştu o onki sayılanın birinde oyuncular hangi bölgelerden geliyor diye epi de şey bir dalım var yani birçok bölgeden var ama en fazla Katalan ya. yani yedi oyuncu var yedi Katalan oyuncu var takımda e, bunların hepsi Barcelona'da oynamıyor örneğin işte Fabregas Arsenal'da oynuyor, Reina Liverpool'da oynuyor Barcelona'da oynayıp Katalan olmayan var tabii örneğin finalde golü atan Iniesta Katalan değil, Almerıete bölgesinden ee, başka bir yer. Yani Katalanca falan da fazla bilmez. Ama diğerleri öyle değil. Hatta işte o Barcelona kaptanı olan da e, Puyol şey takar. Barcelona'da pazı band olarak Katalan bayrağı deseninde bir pazı takar. E, hani şeyi övünür Katalan kimdi açıkça övünen bir futbolcu. E, kutlama hani. İspanya mil takımı olduğu için tabii. O gün muhtemelen İspanya'da herkes artık şeyi ayırt etmeden havalara sıçramıştır, sevinmiştir. E ama e, futbolcuların katıldığı Madrid'deki kutlamalarda mesela ertesi gün Salı akşamıydı galiba. Pazartesi de değil herhalde. Orada e, şeyler, Katalan oyuncular katılan bayrağıyla çıktılar mesela. Onu da almışlar diye. Evet işte onu da, e, Onu evet. kastediyorum Ve, ben de. de. bir Bilmiyorum. İspanya bakmak lazım. İspanyol basında orada nasıl tepkiler tırsatılı incelemediğimiz için buradan bilemiyorum. Ee, ama çok büyük de bir tepki olduğunu zannetmiyorum. Zaten e, böyle bir idari yapı var İspanya'da yani. Şey durum da böyle. Siyasi durum da böyle. Ee, bir tür özellik hani o bayraklarını kullanabilme hakkı vesaire var. O yüzden aynı oyuncular kendi bayraklarıyla çıklar oraya. Bask oyuncu mesela iki oyuncu var galiba. Bir finalde karate tekmesinin yeni Alonso var. <gülüyor> Zavallı. Ee, bir oyuncu daha var. Evet. Yorante miydi acaba? Yani iki oyuncu vardı sanıyorum. Dört tane Bask eyaleti var çünkü. Onların Navarro'dan galiba iki oyuncu vardı. Bir Güpskova'dan bir de oradan. Diğer mesela Madit'ten sadece, yani Madit şehri de değil yani Madrid bölgesinden sadece iki oyuncu vardı ya da üç. Bayağı Kalecikaziyas vardı yani Diyarman İrel Madit'te oynayan birkaç oyuncu mesela o bölgeden değil. Kaziyaz hangi bölgeden? Madit'ten. Yani hiç şey olmayan bölgeler de var tabii ya. Yani mil oyuncu verememiş. Hani bir iki bölgede bir olunca ama hani haditeye baktığınızda Kuzey'de var, Güney'de var, Kuzeydoğu'da var, ortası da var İspanya'nın. Türkiye'den çünkü böyle bir tablo yaptığınız zaman mil takım kadrosunun hani nereli olduğunu falan Doğum yerleriyle yazdığınızda mesela yapsanız Doğu ve Güneydoğu neredeyse hiç oyunu çıkmıyor. Çok az yani. Antep falan oluyor. Hani az oyuncu yetişiyor oralardan. Hani o bölgelerin kendi takımları da çok kuvvetli değil. Ayrıca lige çıktığı zaman atıyorum Beyer Zorum Spor, Malatya Spor, Diyarbakır Spor hani yöre oyuncusunu yer, oynatmak yerine e, hemen 20 tane transfer yapıyor. Zaten Ligtonemiş oyuncuları alıyor. O bölgelerin şeyin oyuncularına pek şans verilmiyor maalesef. Ee, şey diyordum İspanya tabii böyle sevindi doğal. İşte kralımızın çıktılar, madalya aldılar vesaire. Ee, ama mesela Hollanda'da Amsterdam'da binlerce değil mi yani yüz binlerce kişi tarafından karşılandı. Dünya ikincisi keza Uruguay kahramanlar gibi karşılandı ülkede. Bunun dışında yani şey karşılan Paraguay'ı hatırlıyorum. Şili galiba. Yani birçok bir birçok ülke yani birkaç ülke gayet şey eee karşılanırlar ülkelerinde. Hani şampiyonmuş gibi çok başarılı olmuş gibi. Hani bunu görmek güzel. Sadece bir ülkenin e, sevinmediğini başka ülkelerin de aslında buradan memnun ayrıldığını görebiliyoruz. Türkiye de dünya üçüncüsü olduğunda Epi bir tantan olmuştu 2002'de. Yani yani, burada benim dikkatimi çeken de bir katalan sanatçı Antonio Muntadas'ta konuşurken de şey diyordu o. Hollanda basınında yalnız hala hakeme el ve oldukça şoven diyebileceğimiz yazılar da çıkmış spor basını. Yani bize büyük bir haksızlık yapıldı teranesi üzerinden gidiyormuş. Türkiye'den esinleniyor olabilirler mi? Belki yaşlı kupaların hatırına da yani 74'te maçta üstün olan taraf Hollanda ama maçı çıkaran taraf Hollanda'ydı. Bir de işte Almanlara verilen İngiliz hakemin verdiği, bir de İngiliz hakem daha dik penaltı var maçı beraberle getiren. 78'de Avriyantin karşısında işte bitime 3-4 kakala direkten dönen belki galibiyeti getirecek olan bir maçı var. Ne eskensin değil mi? Galiba Ramsey Brinkim. Bekleriz. Bekle, evet. Riskas olabilir. Yani hani ucuna kadar gelip hep alamadılar kupayı bu sefer de e, aslında yani maçın hakimi hak de hakeminde İspanya'ydı ama Hollanda yani işte alışmadığımız biçimde kırıcılıkla, cayıcılıkla evet, almaya kalktı. Maalesef yani kuryuştan falan da çok sertleştiriler geldi. Yani bizim bildiğimiz Hollanda bu değil diye. O yüzden bence fazla yakınmasınlar e, bu sefer için. Yani o eski bildiğimiz güzel Hollanda'yı sağ, sağa çıkarırlarsa biz yine üzülürüz ama bu sıra pek evet. üzülemedik buradan. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet peki o Dünya Kupası böyle. Güney Afrika'da acaba ne yapıyorlardır şimdi kupayı bitirdikten sonra bunun masrafı <gülüyor> bellerini bükmüş müdür? Ona da ayrıca bakmak lazım. Ee, i̇şte yani, hani turizm geliri yani kupa süresince gelen bir iki rakam vardı. İşte çok iyi beklediğimizden fazla turist geldi, gelir yüksek vesaire gibi. Ama hani altyapı için yaptıkları harcamaların tabii şeyi birebir doğrudan çıkmaz yatırımların. Çünkü 3,5-4 milyar dolar civarındaydı galiba. O paramız hemen çıkmaz. O aslında uzun vadeli böyle bir şey yaratacak başka stadyumların olduğu bölgede hareket yaratacak, gelir getirecek başka aktiviteler yaratması seyil olur. Yol ile olur ancak. Başka türlü kolay olmamız ya da hani işte Günyas FK'spor'una bunun bir katkısı olacak. Futboluna, sporuna daha iyi oyuncular yetecek vesaire ama tabii bu statlar çok üst düzey spor için olduğundan o da çok kolay değil yani Günyas FK'nın Kulüp takımları bu kadar zengin değil. E, o statları muhtemelen dolduramazlar bir bağlılığını. E, yani öyle hani milli maç için falan kullanılabilir. E, böyle bir sorun var. Şey de hani ekonomik bilançoda e, aslında böyle bir yıl sonra falan tam anlaşılıyor hesaplamalar. Yani şu an hala şeyi vardır. E, o şeyin organizasyonun iyi geçmesinin kendi açısından. Bir zafer Savaşlığı vardır ama bir yıl sonra işte hesaplar yapılır denir ki işte beklediğimiz kadar gelir olmadı da falan hani yani evet. şey Çünkü şeyin için kaymanı FIFA aldığı için bu tür ya da UEFA bu tür organizasyonlarda e, yerel organizatörü ancak işte e, yapılan altyapı harcamalarını sonra değerlendirmek kalıyor yani en büyük kazanç o oluyor. Evet peki e, Fransa e, turuna da birazcık bakalım şimdi lütfen. Evet Fransa bisiklet turu ...ikinci haftasını da... ...tamamlamak üzereyiz. Çok sıcak hava Avrupa'da... ...Fransa'da bundan etkileniyor. Herhalde Almanya'da ve diğer ülkelerde de... ...hava sıcaklığının çok yüksek olduğuna dair... E, ...haberler okuyorum. E, bisiklette de sporcular... ...günün en sıcak saatlerinde... ...yani diyelim öğlen... ...işte birden akşam 6'ya kadar... E, ...pedal bastıkları için... ...bundan çok etkileniyorlar tabii. E, geçen pazar... Çok iyi bir örneğini gördük. Alp dağlarında ilk önemli tırmanış etabı vardı. E, Stasyon de Rus'tan Mordinovoryaz'a giden bir dağ etabı. Hakikaten kilit bir etap olacağı düşünüyordu. Öyle de oldu. E, ben Ana grup çok erken dağıldı ve e, günün en büyük darbe yenisi Amerikalı Len Armstrong oldu. E, etabın daha tırmanma öncesi bölümlerinde iki kez düştü. E, turatuvara çarptığı e, ve hani rakiplerinden diğer favori rakiplerinden bir buçuk dakika gerideyi tam toparlamaya çalışırken bu sefer önünde başka iki, iki bisikletçi düştü. Tekrar zaman kaybetti ve o iki buçuk dakikaya açılan fark tırmanmada on bir buçuk dakikaya çıktı. Tek etapta on bir buçuk dakika. E, akıl almaz bir fark ve türü Armstrong için o gün bitti. Çok açıkçası kendisi de zaten o akşam söyledi yani hani şanssız bir gün, Üstüne çok kendini iyi hissetmediği bir gün. Ee, müthiş bir fark yedi. Genel klasmanında 40 3.'lüğe kadar düştü. Artık ka günü. Kapatması zor değil mi? İmkansız. Yok, imkansız. İmkansız. İmkansız. İmkansız. i̇mkansız. Hatta hani o o akşam ben dedim hani bırakır mı turu bir açıklama yaptım. Bırakmayacağım. Çünkü hani büyük bir şampiyonun bu kadar şey olarak da kötü duruma düşerek düşerek son turunu bitirmesi de çok hoş değil. Hani e, hiç olmazsa ilk onda bitirmeyle işte favorilerle birkaç etapta kafa kafaya tırmanabilmeli. O günki etapın etkisi gerilere düştü. Tabii salı günü biraz toparladı mesela. E, bir 10-15 sıra yükseldi ama bir genel klasmanda iddialı olması mümkün değil. Pazar günkü etapta açıkça görüldü ki e, biraz atının öncesinde beklendiği şekilde yani iki favorisi turun ağır basacak. Yani o gün e, Avustralyalı Keryl Lehmanns sarımı yakalamıştı. Ge i̇ki sene öncenin e, e, ikincisi Fransız'ın 3 Üç sene öncenin ikincisi. E, ancak e, bu seneki turda 2007 ve 2009 şampiyonu Alberto Contador'la ile Luxembourg'ı yani o gün biraz kendilerini gösterdiler. Salı günü de bir ayetlerdeki bir diğer önemli etaptı. İkisi baş başa kaldılar yani etapın son 30 kilometresinde kafa kafaya kaldılar ve diğer herkesi bütün favorileri erittiler tamamen geriye düşürdüler. Sonra da bir işbirliği yaptılar güzel bir işbirliği yani bugün birbirimize atak yapmayalım. Diğer diğer favorileri biz geri atacak şekilde birlikte epel basalım ve hani kozumuzu daha sonra prenlerde paylaşırız şeyiyle ile bir anlaşma yaptılar adeta. Bir ateşkes. Ee, son tırmanmanın sonunda birlikte pedal bastılar. Birbirlerine atak yapmadan. Ve endişlek sarımayı aldı. Kontador işte, ikinci de yükseldi. Ee, genel klasmanda 41 saniye farklı bir ikiler. Geri kalan tüm bisikletçiler işte 2 dakika ve daha geride. Ee, 4 dakika 5 dakika Geriz olanlar da var. Onlar için muhtemelen bu farkı kapatmak pek mümkün değil ama asıl iş işte planlarda göreceğiz. Ee, bu pazardan itibaren. Yani 4-5 çok zorlu gün var. Ee, Tabi bu bisiklette de şöyle bir olay var. Bir kötü gününüz olur. Ee, hava da kötüdür o gün. Size bu günde yaşa yaşa ya çok sıcaktır. Hafif hastasınızdır. Böyle boğazlar boğazınızı tırmalayan bir Doğuk çok çukur ateş falan O zorlu bir etapta o kadar e, şeye, Gücünüzden bir parça olur ki yani O gün hiç tahmin etmediğiniz gün işte 7 dakika, 8 dakika, 10 dakika Fark yersiniz ve Tur sizin için biter e, Bu yüzden her gün sağlam olmak lazım yani Düz bir etapta Takımınızın zaten sizi e, Koruyacağı bir etapta sorun değil Ama bir tırmanma etapında e, Takımdan ancak 200 kişi de tempo verebilir. Hatta işte son belki 10 kilometresinde kimse kalmaz yanınızda. Öyle bir kritik önem olacak ama Contador'la Schleck arasında böyle bir ilginç mücadele olacak. Endişilekte herhalde kazanırsa turu ee, Luxemburg Sporu'nun en büyük başarılarından biri olacak. Ya şimdiye evet, kadar böyle de... bir şey hiç olmadı değil mi? Bisiklette Var. 1950'lerde Şaligol isimli bir Luxemburglu var. Hmm. Frans turunu kazandı. 1956'da galiba. Hmm. Ee, o zamandan beri yani arada iyi Lüksanburuklular var. Çünkü ufak bir ülke olmasına rağmen işte komşular çok bisiklette deyi olduğu için Fransa, Belçika, Hollanda Fransa turunu en çok kazanan ülkeler e, hep o ülkelerin takımlarında kulüp takımlarında yarışıp e, iyi kariyer sahibi olan Lüksanburuklular var hep. Ama bu son dönemde birkaç isim çıktı. İşte bu Schleck kardeşler kim Kirçen vardı. Ama şampiyon yok tabi 56'dan beri. Bir tane Luxemburglu var. Yani Lüksemburg sportu halinde işte birkaç iyi kayakçı vardır. Galiba 1952'de 1500 metre erkeklerde olimpiyat şampiyonu var. Sürpriz yani atletizmde. Josie Bartel hatta galiba Ulusal Stadyumya'nın ismi Josie Bartel Stadyum'u. <gülüyor> Ee, heraliye yani lüks amıklarinde altına fiil bir şey olur i̇şte 650 bin midir lüks nüfusu öyle evet, bir şey öyle bir şey evet yani İstanbul'un <gülüyor> büyük şehirlerinden biri yani işte Kuzum Pasha vesaire o kadar bir nüfusu var zaten ama 75 bin Türkiye hani bırakın Fransa turunu, turuna katılmayı o onun bir alt grubundaki turlara bile mi sabi e, takım ya da o takımların birinde bir bisikletçi yollayamıyor. Ee, hani bazı şehirlerde böyle bir bisiklet geleni olmasına rağmen doğrusu çok geriyiz bu bakımdan. Şu an mesela Ankara'da Avrupa Şampiyonası devam ediyor. bisiklet de, Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası. Hani bu Fransa turuna katılamayıp o şansı elde edemeyen Avrupalılar orada yarışıyorlar. Ama bizimkilerin çok esamesi okumuyor kategoride bile. Evet. Şu Fransa turu da devam ediyor. Ee, evet bu hafta sonu var. İşte, trenlerde 5 etap var. Ondan sonra gelecek bir sonraki cumartesi günü bir saate karşı etap var ve öbür pazar yani ayın e, 25'i oluyor galiba 20. 25 Temmuz. Evet. 25 Temmuz'a sona erecek. Evet, peki. Ee, iyi takip etmeye devam edeceğiz herhalde. Peki çok teşekkürler. İyi, iyi yayınlar. Görüşmek evet. Alp Ula Spor